Dünya nasıl bir şeydir? Yazan İmam Gazali Seslendiren Ayhan Yalçın Ondan yani dünyadan kaçman ve uzaklaşman doğrudur. Dünya ile ilgili işin üç türlü olmalıdır. Ya basiretli ve anlayışı olursun, eğer bundan birisiysen dünyanın Allah'ın düşmanı olduğunu bilmen sana kafidir. Allah senin mahbubun ve veliğindir. Dünya ise aklını bozar. Halbuki akıl senin kıymet ölçündür. Yahut himmetli ve Allah'a ibadet etmekle gayrette olursun. Eğer bunlardan biriysen, Dünyanın uğursuzluğu, onu istemen ve düşünmenden dolayı seni ibadet edip hayır yapmaktan men ettiğini bilmen kafindir. Ya da gaflet ehlinden olursun ki sende sana hakikatleri gösterecek basiret ve seni güzel ahlaka götürecek himmet yoktur. Eğer bundan birisiysen dünyanın ebedi olmadığı sana yeter. Dünya elbette ebedi değildir. Ya sen ondan ayrılacaksın Yahut o seni terk edecektir. Nitekim hasan Basri, ''Dünya sana kalsa sen dünyaya kalmayacaksın. O halde onu arzu etmen de ve kıymetli ömrünü onun uğrunda harcamanda ne fayda vardır.'' demiştir. Şair de ne güzel söylemiştir. ''Farz et ki dünyanın hepsi senin oldu. Sonunda yok olmayacak mısın? Sonu olmayan bir yaşayışı arzu etme.'' Yakında arzu ettiğin şeyleri geceler değiştirecek. Dünya bir an seni gölgeleyen sonra kaybolan bir gölgeden başka bir şey değildir. Bu durumda aklı olan böyle şeylere aldanmaz. Yine şair ne güzel söylemiştir. Dünya karma karmakarışık rüyalara yahut gelip geçici gölgelere benzer. Aklı olan bu gibi şeylere aldanmaz. Şeytan hakkında Şeytana gelince allah Teala'nın şeytan hakkında nebisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sana kafidir. Ve de ki, Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Rabbim, onların huzurunda bulunmalarından sana sığınırım. Hz. Muhammed ki, alemlerin en hayırlısı, allah Teala indinde olanların en alimi, en akıllısı ve en faziletlisidir. Böyle olmakla beraber, Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmaya muhtancı olursa cehaletin, eksikliğin ve gafletinle yasinin hali ne olacak? Halk hakkında Halktan helak olanların çoğunluğuna gelince, onlar hakkında da sana şunlar kafidir. Eğer onların arzularına uyar ve onlarla karşılaşırsan günahkar olur ve ahiretini mahvedersin. Onlara muhalefet etsen eza ve cefalarıyla zahmete düşersin. Ve dünya işlerinde sana güçlük çıkarırlar. Sonra onlara düşman olmadan kurtulamayarak böylece içerlerine düşmüş olursun. Eğer onlar seni methedip büyütecek olursa, kibirlenmen ve böbürlenmenden zem ve takir edecek olsalar, bazen de Allah'ın rızası dışında gazaplanmadan korkarım. Her iki durumda helak edici bir afettir. Sonra bir de ölüp kabre gittikten üç gün sonra onlarla olan halini düşün. Nasıl seni terk eder ve unuturlar? Hatırlarına bile gelmezsin. Sanki sen onları hiç görmemişsin. Onlar da seni hiç görmemişler. Orada Allah'ın rahmetinden başka bir şey kalmaz. Şimdi vefansı ve belası az olan halkla zamanını öldürmen, ebedi ve son merceği olan Allah'a itaati terk etmen büyük bir noksanlık değil midir? Üstelik dünyevi ve ve ihtiyaçlar ona yönelir. Her hal, ve her sıkıntılarda tevekkül ve itimat şeriki olmayan Allah'adır. Şimdi düşün ey insan. Umulur ki hidayete erersin. Allah fazlayla gerçek hidayet sahibidir. Nefis hakkında Nefse gelince Onun çirkin durumlarını, adi isteklerini ve kötü tercihlerini bilmen sana kafidir. Nefis şehvet halinde bir hayvan, öfke anında bir aslandır. Onu musibet zamanında küçük bir çocuk, bolluk anında firavun, açlık zamanında mecnun ve tokluk halindeysen kibirli görürsün. Onu doyuracak olsan şımarır ve keyiflenir, aç bırakırsan bağırıp çağırır. O, şairin dediği gibidir. Doyunca insanları çifteleyen, aç kalınca anıran kötü bir eşek gibidir. Bazı de nefsin kötülük ve cehaletlerinden biri de şudur ki, Günah işlemeyi istediği zaman veya şefetin galeyanı anında onu bu hareketten men edecek olsan veya Allah'ı, Resulünü ve bütün peygamberlerini, kitabını ve onun bütün iyi kullarını ona hatırlatsan, ölümü, kabri, kıyameti, cennet ve cehennemi ona arz edecek olsan katiyen itaat etmez ve şefeti de terk etmez. Eğer biraz yemeğini keserek karşı koyarsan sakinleşir ve şefetini terk eder diyerek ne kadar güzel söylemiştir. Öyleyse ey insan, sakın nefsinden gafil olma, çünkü o, onu bilen yaratıcısının dediğin gibidir. Çünkü nefis, olanca şiddetiyle kötülüğü emredendir muhakkak. Ahmet bin Erkam gibi bazı salih kimselerin söylediği sözler bize kadar ulaşmıştır. Harbe gitmem için nefsim beni zorladı, subhanallah dedim. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da, çünkü nefis onca şiddetiyle kötülüğü emredendir muhakkak buyuruyor. Buysa bana hayırla emrediyor. Böyle şey olmaz. Herhalde yalnız kaldı da halkın kendisini karşılamasıyla rahatlamayı, harbe gittiğini duymalarıyla ona hürmet, iyilik ve ikramda bulunmalarını temin etmek istiyor. Sonra nefsime dedim ki, ben gidersem ıssız bir yerde durur, kimseye görünmem. Kabul etti. Fakat samimiyetine inanmadım. En doğru söz Allah'ındır. Sen yalancısın dedim. Sonra ona şöyle söyledim. Düşmanla hiçbir şey kuşanmadan harp ederim ve ilk önce sen ölürsün. Kabul etti. Fakat yine samimiyetine inanmadım. Azılı her ne söylediysen bütün bunlara razı oldu. Nihayet Allah'ım onun ne yapmak istediğini bana bildir. Çünkü ben onu itham, seni ise tasdik ediyorum dedim. Sonunda maksadı anlaşıldı. Meğer nefsim şöyle diyormuş. Sen her gün arzularımı reddedip muhalefet ettikçe beni birkaç defa öldürüyordun. Ve hiç kimse de bunun farkında olmuyordu. Eğer harp edecek olursan bir defa ölür, ben de senden kurtulurum. Halk da işitir, Ahmet şehit oldu derler. Böylece ben de şeref ve ün kazanırım. Ahmet diyor ki, ben de o sene harpten geri kaldım. Şimdi nefsin hile ve aldatışına bak ki şimdiye kadar olmamış bir iş yaptırarak öldükten sonra bile insanlara karşı müraillik yapmak istiyor. Şair ne kadar güzel söylemiş. Nefsini muhafaza et ve onun kötülüklerinden emin olma. Çünkü nefis yetmiş şeytandan daha habistir. Allah yardımcın olsun. Daima kötülükte emreden bu hilekar nefse karşı uyanık ol. Ve Herhalde ona muhalefet etmeni kalbine yerleştir. O zaman doğru yolu bulur ve günahtan kurtulursun. Sonra da onu takva gemine vurmalısın. O, kenden başka şeyle muhafaza edilmez. Bil ki burada bir esas vardır. O da ibadetin iki kısım olduğudur. Birincisi yapılmasın gerekenler, ikincisi kaçılmasın gerekenler. Yapılması gerekenler ibadetlerdir. Kaçınılması gerekenler, Günah ve kötülüklerden imtina etmektir. Bunu yapmaksa takvadır. Bütün hallerde kaçınılması gerekenler, kul için yapılması gerekenlerden daha salim, daha faziletli ve daha şereflidir. Kalp gözü ibadet ehli olan kişilerse kaçınılması gerekenlerle meşgul olurlar. Onların bütün gayretleri kalplerini Allah'tan başkasına etmekten, midelerini fazla yemekten, dillerini boş söz söylemekten ve gözlerini dünya ve ahirette faydası olmayan şeylere bakmaktan korumalarıdır. Şu manada Hz. Yusuf'un yedi abidinden ikincisinde der ki İnsanlardan bir kısmına namaz o kadar sevdirilmiştir ki hiçbir şey ona tercih etmezler. Namaz Allah'a bağlılık, sadakat, niyaz ve tazarru bakımından ibadetlerin direğidir. Onlardan bazılarına oruç o kadar sevdirilmişti ki hiçbir şey ona tercih etmezlerdi. Bazılarına da sadaka o kadar sevdirilmişti ki hiçbir şeyi ona tercih etmiyorlardı. Ya Yunus, bütün bu hasretleri sana açıklıyorum. Öyleyse uzunca kıldığın namazını, şiddetlere sabır ve Allah'ın emirlerine teslimiyet yap. Bütün kötülüklerden uzak durmayı, kendin için oruç, eziyetleri def etmeyi de kendin için sadaka kıl. Çünkü başkalarına iziyet vermekten kaçınmak kadar büyük bir sadaka vermez ve kötülüklerden uzak durmandan daha iyi bir oruç tutamazsın. O zaman bilirsin ki günahlardan kaçınma yönü, riayet ederek onlara çalışmandan daha evladır. Senin için her iki taraf, günahlardan kaçınma ve ibadet etme meydana geldi mi işin tamam, muradın hasıl olur. Selamet ve ganimette olursun. Bunlardan sadece birini yapabileceksen bu, kaçınılmasın gereken taraf olsun. Böylece kazançı olmasan bile hiç olmasan selamete erersin. Yoksa her iki tarafta da üsran uğrarsın. Geceleri kılınan namaz ve çekilen zahmet, sonradan yapacağın yanlış bir hareketle ve uzun günlerde tutulan oruç, sonradan söyleyeceğin yanlış bir sözle sana fayda vermez. i̇bn Abbas kendisine şöyle denildiğini rivayet etmiştir. Şu iki kişi hakkında ne dersin ki, Onlardan birinin hayrıdan şehri şerri de çok, diğerinin ise hayrı da şerri de azdır. Der ki, Şerden, selamette kalmayı hiçbir şeyi musavi tutmam. Bundan önce ibadetleri ikiye ayırışımız bir hastanın haline benzer. Bu benzerliğin sebebi ise hastalığın ilacının da iki kısım olmasıdır. 1. ilaçla, 2. Perhizle Eğer ilaçla perhiz birleşirse, bir de bakarsın iki hastalık geçer ve hasta iyileşir. Sadece biri tatbik edilecekse perhiz yapmak daha iyidir. Çünkü perhizsiz ilaç fayda vermez. Halbuki ilaç kullanılmadığı halde sadece perhiz çok faydalı olur. Nitekim Peygamberimiz, ''Bütün ilaçların başı perhizdir.'' buyurmuştur. Bunun manası Allah iyi bilir ya şudur. Perhiz bütün ilaçlardan müstahni kılar. Bunun için Hintlilerin tedavi şekillerinin çoğunun hastayın birkaç gün yemekten, içmekten ve konuşmaktan men etmek suretiyle yalnızca perhizle olduğu söylenir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki takva dini emirlerin dayanağı ve hakikatidir. Takva sahiplerinin derecesi abidlerden daha üstündür. O halde bütün gücünü buna sarf etmeli ve ona yönelmelisin rahmetiyle muvaffakiyeti verecek olan yalnız Allah'tır. Sonra insan vücudunun aslını teşkil eden dört azaya çok dikkat et. Birincisi göz. Bu konuda din ve dünya işlerinin merkezinin kalp olduğunu ve çok defa onun helak, meşguliyet ve fesadının gözden geldiğini bilmen kafidir. Bunun için Hazreti Ali, kim gözüne sahip olmazsa onun yanında kalbin kıymeti yoktur buyurmuşlardır. İkincisi dil. Bunda da şunları bilmen sana yeterdir. Kazancın, menfaatin, çektiğin zahmetin, ibadet ve itaat için bütün çalışmaların dilde toplanmıştır. Öyle ki çok defa ibadettirin yapmacıklık yalanı, süslemek, gıybet vesaireyle mahvolması, yıkılması ve bozulması onunladır. Bir söz, zahmetle yaptığın bir senelik hatta beş on senelik ibadetini birden mahveder. Bundan dolayı uzun müddet hapsedilmeye dilden daha layık bir şey yoktur denilmiştir. Rivayet edilir ki Hazreti Yunus'a şöyle söylenmiştir. Ya Yunus, abiter ibadet yapmaya çalışsalar, ibadetleri için uzun müddet konuşmayıp sabretmekten daha üstün bir kuvvet istemezler. Sonra devam ederek şöyle dedi. Sadece dinini muhafaza etmekten daha faziletli ve kalbini selamete götüren şeyden daha çok itina göstereceğin bir şey olmasın. Bu cümleler ne büyük sözlerdir. Sonra sana zarar verecek sözleri konuşurken sarf ettiğin nefesleri düşün. Eğer bunların yerine estağfurullah deseydin, o anda kıymetli bir saat eraslardı da allah Teala seni affeder, böylece büyük bir kazanç sağlardın. Yahut la ilahe illallah deseydin, aklın almayacağı derecede sevap kazanmış olurdun. Veya Allah'ım senden sıhhat dilerim deseydin, belki bu isteğin Allah tarafından hoş karşılanır da Allah bu isteğine icabet eder, dünya ve ahireti belalarından kurtulurdun. Bu kadar faydalı şeyleri bırakıp da en azından kıyamet güne takdir, sorgu ve hapsedilmene sebep olacak lüzumsuz şeylerle nefsini ve vakitlerini öldürmen büyük bir hüsran ve adi bir aldanış olmaz mı? Şair ne güzel söylemiş. Boş şey konuşmak istediğin anda onun yerine tesbih et. Üçüncüsü Mide Bu mevzuda şunları bilmen kafidir. Muhakkak ki senin gayen ibadettir. Yemekse amelin tohumu ve suyu mesabesindedir. Yemekten amel meydana gelir ve biter. Tohum kötü olursa mahsul iyi olmaz. Hatta bazen kötü tohum tarlanı bozar ve artık iflah olmazsın maruf kerhiden bize kadar ulaşan haber de bu kabildendir. O şöyle demiştir. Oruç tuttuğun zaman neyle kimin yanında iftar ettiğine ve kimin yemeğini yediğine dikkat et. Nice kişiler vardır ki yediği bir lokmayla kalbi bulunduğu durumdan çevrilir ve eski halinin bir daha dönmez. Nice lokma vardır ki gece ibadetinden mahrum eder. Yine nice bakışlar vardır ki bir süre Kur'an okumaktan alıkoyar. Hatta bazı kul bir lokma yemekten dolayı bir senelik ibadetten mahrum kalır. Öyleyse ey insan! Kalbinde iyiliğin, ibadet etmekte Rabbine himmetin varsa yediğin yemeğe çok dikkat et. Yemekten riayet edilen bu husus helal olması içindir. Sonra yemeği yerken edebede riayet etmek lazımdır. Şayet riayet etmezsen vakit kaybettiren yemek hamalı olursun. Zira biz yakinen bildik ve gözümüzle gördük ki mide dolu olarak yapılan ibadetten hayır gelmez. Şayet nefse ibadet yapmak için zorlaşan ve çeşitli hilelerle çalışırsan o ibadetin zevki de tadı da olmaz. Bundan dolayı çok yemekle beraber ibadetin halavetini ümit etme denilmiştir. İbadetsiz insanla halavetsiz ibadette hiçbir nur bulunur mu? denilmiştir. Bu manada İbrahim bin Ethem şöyle demiştir. ''Lübnan dağlarında birçok abitlerle konuştum. Bana şöyle tavsiye ederlerdi. İnsanlar arasına döndüğümde şu dört hasiletle onlara nasihat ederek dedi ki, ''Çok yiyen kimse ibadetin zevkini alamaz. Çok uyuyan kimse ömründe bereket bulamaz. Halkın rızasını talep eden kimse Allah'ın rızasını bekleyemez. Fuzuli konuşan ve gıybet eden kimse, Müslüman olarak dünyadan çıkamaz. Bütün hayırlar şu dört hasilette toplanmıştır. Birincisi açlık, ikincisi faydası şeyleri konuşmamak, üçüncüsü halka karışmamak, dördüncüsü geceleri ihya etmek. Bazı arifler açılık sermayemizdir derler. Bunun manası şudur. Bizim için günahtan kurtuluş, selamet, ibadet, Helavet, ilim ve faydalı amel gibi meydana gelen her şey, açlık ve Allah için ona sabretmek de olur. Dördüncüsü, kalp. Onun hakkında şunları bilmen kafidir. O, bütün azaların aslıdır. Eğer onu bozarsan bütün azalar bozulur. Düzeltirsen bütün azalardan düzelir. Çünkü kalp bir ağacın gövdesi, diğer uzuvlarsan dalları mesabesindedir. Dallar gövde yardımıyla su içer, gökü iyi olanlar gelişir, kötü olanlarsa bozulur. Kalp vücudun melikidir. Diğer azalarsa teba ve askerleridir. Melik iyi olursa teba da iyi olur. O bozulursa teba da bozulur. O halde göz, dil, mide ve benzeri gibi uzuvların doğru oluşu, kalbin doğru ve mamur oluşuna delalet eder. Onlarda halel ve bozukluk görürsen, Bil o kalpte meydana gelen bozukluklardandır. Belki onun bozulması diğerlerine nispeten daha çoktur. Şu halde bütün gayretini sarf ederek kalbi ıslah et ki diğer azalardan bir defanda düzelmek suretiyle rahata kavuşsun. Sonra kalbin ıslah ince ve çetin bir iştir. Çünkü onun bu durumu hatıra gelen şeylerle ilgilidir. Buysa senin elin de değildir. Ona uymaktan sakınmak, Gücünü sarf etmek de mümkün olur. Boysa çok çetindir. İşte bunun için kalbi ıslah işi çalışkan kimseler için çok zor ve ona gösterilen ihtimamsa basiret sahipleri yanında daha çok olmuştur. Besamiden rivayet edildiğine göre kalbimi, dilimi ve nefsimi onar sene tedavi etmeye çalıştım. Bunlardan en çetini de kalbim oldu. Bu ne kadar büyük bir sözdür. Sonra yukarıda uzun amel, Acelecilik, aset ve kibirden anlattığımız dört huya ihtimam göstermen lazımdır. Burada bu dört huyu diğer kötü huylar arasından seçişimiz ve onlardan korunmaya teşvik edişimiz bunların bilhassa alimlerin hastalıkları oluşundandır. Çünkü bu dört huy diğer huylardan daha kötü ve daha adidir. Kur'an okuyucusunu görürsün ki uzun bir amel beser ve bunu hayır sanır da, bu durum onu amelde tembelliğe düşürür. Onun manevi derecelere yükselmekte acelecilik yapıp daha aşağı düştüğünü veya salih bir duanın kabulünde acelecilik edip bundan mahrum edildiğini ya da birisine yaptığın bir kötülükten dolayı acele olarak beddua edip sonra da buna pişman olduğunu görürsün. Nitekim bu durum Hazreti Nuh'dan kinayetle anlatılmıştır. Ve onu... Allah'ın onlara fazlından verdiği şeylerde arkadaşlarına haset eder görürsün. Hatta bu durum bazen onu fasık ve facillerin bile yapamayacağı bir şekilde rezil ve çirkin durumlara düşürür. Şu manada sufyan Servi radıyallahu an şöyle demiştir. Alim ve hafızların kanımı helal göreceklerinden korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmuyorum. Yanında bulunanlar da bu sözü ona çok gördüler. O da, ''Bunu ben söylemiyorum.'' ''İbrahim en iyi söylüyor.'' der. Atadan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Servi bana şöyle dedi. ''Hafızlardan ve onlarla beraber benden de sakının. Eğer onlardan biri en çok seven birine muhalefet ederek onun nar ekşidir sözüne karşılık hayır o tatlıdır dersem kanımı akıtmak için zalim bir sultana jurnal etmeyeceğinden emin olmayacağım.'' Malik bin Dinar'dan şöyle söylendiği rivayet edilmiştir. Ben hafızların halkın bütünü hakkındaki şehadetlerini kabul ederim. Fakat onların birbirleri hakkındaki şahadetlerini kabul etmem. Çünkü onların birbirlerini fazla kıskandıklarını gördüm. Bana hafızlardan uzak olan bir ev al. Şöyle ki, bir kusurum meydana çıksa hemen ifşa ederler. Üzerimde bir nimet görülecek olsa beni kıskanırlar. Keza onu çatık karşı ve asık surattı olduğu halde halka karşı kibirli ve onları tahkir eder görürsün. Sanki kıldığı iki rekat fazla namaza halka iyilikte bulunuyor. Yahut kendisinin cennetik veya cehennemden kurtulmuş ya da kendisinin evedi saadette olduğuna, halkınsa şekavette bulunduğuna dair ona Allah'tan bir ferman gelmiş. Sonra bununla beraber yün vesaire şeylerden yapılmış mütevazı kişilere has elbiseler giyerek ölüm süsü verirler. Halbuki bu tür elbiseleri giymek, yücelmek ve kibirlenmek için münasip ve uygun değil, belki onlara zıttır. Fakat körler, görmezler. Sofuluk taslayan mutasavvıf, cehalet yüzünden yün elbisen giyerek kibirlenir. Bazıları da bunu ciddiyetten uzak, lavbani bir şekilde giyer seni hakir ve kibirli gösterir. Halbuki kibirlilik, hakirlik suretinden değildir. Kendine güvenilir insan denilsin diye sopuluk taslanır. Halbuki onun sopuluğu emanetten başka bir şey değildir. Sopuluk taslayan mutasavvıf bu hareketiyle Allah yolunu değil, ihanet yolunu seçmiş olur. Öyleyse ey insan, saydığımız şu dört afeten bilhassa kibirden sakın. Çünkü uzun amel, acelecilik ve haset, ayak kayacak yerlerdir. Bunların birinde kayacak olursan günaha girersin. Kibirse öyle bir ayak kayacak yerdir ki orada kayacak olan küfür ve azgınlık denizine düşersin. Şeytanın sözünü ve fitnesini unutma. Muhakkak o imtina etmiş, kibirlenmek istemişti. Zaten de o kafirlerdendi. Hepimizi güzel muamelesiyle her türlü isyandan koruması için iltica Allah'adır. Muhakkak ki o, Kerem ve İhsan sahibidir. Dünyanın geçici olduğu Hasılı kelam, ey insan! Şöyle aklında bir kere düşünürsen, dünyanın baki olmayıp geçici olduğunu, faydalarının zararlarını karşılamadığını, dünyada meşakkatlere, ahirette ise dayanamayacağın acı bir azaba ve uzun bir hesaba sebep olduğunu anlarsın. Ciddi olarak bu gerçeği bilirsen, dünyanın fuzuli şeylerinden sakınır, Rabbine ibadet için ihtiyacından fazlasını alamazsın. Dünyanın nimet ve lezzetini terk ederek zevkü sefayı, ihsan sahibi, her şeyden mustani, her şeye kadir ve mülk sahibi olan alemlerin Rabbine yaklaşacağın yer ve ebedi nimet evi olan cennete bırakırsın. Halkın vefansızlığını ve sana lazım olacak yerde yardımlarından çok meşakkatleri olduğunu bilirsin de onlara karışmazsın. Ancak onlarla görüşmek zorunda kaldığın zaman hayırlarından istifade eder ve zararlarından sakınırsın. Konuşmakla zarar edemeyeceğin kimseyle sohbet eder ve ona hizmet ettiğinden dolayı pişman olursun. Onun kitabıyla ünsiyet eder ve ona devam edersen her işte Allah yardımcın olur. Bütün iyilik ve insanları onda görürsün. Dünya ve ahirette bütün musibetler karşısında onu kendinle beraber bulursun. Nitekim peygamberimiz, hukukullah'a riayet et, nereye yönelsen Allah'ı orada hazır bulursun buyurmuştur. Şeytana dair Şeytanın sana düşman kesilen bir habis olduğunu da bilirsin. Öyleyse melun köpeğin düşmanlıklarını her şeye kadir ve tasarruf sahibi olan Allah'ı anmakla kovarsın. Şu meluna çok da aldırış etme. Çünkü onu kovmak, kamil insanların azmi sende bulunduğu müddetçe kolaydır. Ve o Allah'ın buyurduğu gibidir. Hakikat şudur ki, iman edenler ve Rablerine güvenip dayananlar üzerinde onun hiçbir hakimiyeti yoktur. Dünya ve şeytan dediğin nedir? Dünya geçen kısmı bir rüyadan, geleceği bir arzudan ibarettir. Şeytan da Allah'a yemin ederim ki itaat oldukta faydası, isyan olduktan zararı dokunmadı. Demek de ne kadar doğru söylemiş. Nefse dair Nefsin cehaletini ve daima zararlı ve helak edici şeylere meyil ettiğini bilirsin de ona daima işin sonunu gözeten akıllı ve alim kişilerin bakışı gibi rahmet nazarıyla bakar, işin sonunu düşünmeyip olduğu zamana bakan, musibetten anlamayan, acılığından dolayı ilaçtan nefret eden cahil ve çocukların bakışı gibi bakmazsın. Onu gerçekte muhtaç olmadığın fuzuli konuşmalardan, bakmaktan, yemekten, uzun amel veya acelecilik yahut haset Yahut yerinde yapılmayan kibir ya da sırf şehvet ve hırs için yemek gibi bozuk hasetlere bürünmekten men etmek ve mustani kılmayacak şekilde ona bir şeyler vermek suretiyle takva gemiyle muhakkak gemlersin de ondan gelecek zarardan korkmazsın. Çünkü bu gibi fuzuli şeylere hiçbir zaman ihtiyaç yoktur. Muhakkak ki Allah, rahmetiyle geçim işlerinde kullarına geniş yardımda bulunmuş ve din iş yerinde onları zararlı olan şeylere muhtaç etmemiştir. Öyleyse bu gibi fuzuli şeyleri yapmaya artık ne ihtiyaç vardır? Bu durum bazı salih kimselerin dediği gibidir. Muhakkak ki takva en kolay şeydir. Beni bir şey şüpheye düşürürse onu terk ederim. Çünkü nefis onu alıkoymak istediğim müddetçe sakinleşir. Ve neyle mükellef kalırsam ona tabi olur ve bunu adet edinir. Nefis şairin dediği gibidir. Sen teşvik ettikçe nefis ister, az bir şeye çevrilirse kanaat eder. Diğer bir şair, nefis ne yüklersen onu taşır demiştir. Başka bir şair, önceden mükellef kıldığın şeye sonunda tabi olur şeklinde rivayet edilir. Başka bir şair de şöyle demiştir. Lezzetler nefsimden iraz edilinceye dek zevkü safaya savr ettim. Nefsimi zevkü safaya sabretmeye mecbur ettim. O da devam etti. Nefs bir delikanlıya benzer. Yedirilirse kuvvetleşir, aksi halde razı olur. Bu söylediklerimizi anlarsan dünyada ahireti isteyen zahitlerden olursun. Mevla'nın zahit kullarını selamlaması. Bil ki kim zahit ismiyle isimlenirse bin tane güzel isimle isimlenir. Gönlünde yalnız Allah sevgisini bulunduran ve yalnız O'na hizmet eden kişilerden olmak suretiyle de şairin dediği gibi olursun. Bazı insanlar dünyayla meşgul olur. Bazıları da Mevlaları için yalnız kalırlar. Mevlaları onları kendi arzularının kapısına yöneltir ve hiçbir kimseye onları muhtaç etmez. Rablerine ibadet etmek için Geceleyin ayaklarını saf saf bağlarlar. Her şeyi gözeten Allah onları da gözetir. Mevlaları onları selamladığı zaman ne mutlu onlara. Ve sen, Allah'ın kendilerinden bahsederken benim kullarım üzerinde senin hiçbir tahakkümün yoktur dediği mücahit ve seçkin kullarından dünya ve ahiret saadetine eren müttakilerden olursun. O zaman birçok melekten daha üstün mertebeye çıkarsın. Çünkü onları kötülüğe sevk eden şehvet ve pis nefisleri yoktur. Bu çetin ve uzun geçidi aşarak arkada bıraktın ve bütün manilerden geçerek maksadına kavuştun. Bu geçişleri geçmek seni korkutmasın. Çünkü bunu geçmek Allah'ın yardımıyla çok kolaydır. Allah'ın inayeti ve güçlükleri kolaylaştırmasıyla sana ve bize yardım etmesini dilerim. Çünkü O bütün mühim işlere kafidir. Bütün çetin işlerde yardım ondandır. Olmuş olacak her şey onun kudretindidir. O, her şeye kadirdir. İşte bu bafta anlatacaklarımız bundan ibaretti. Kuvvet ve kudret ancak güce Allah'ındır.